Merhabalar. 94.9 Açık Radyoda bir Snefil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Programımıza canlı yayında haftanın yeni filmlerinden, iddialı yapımlarından Macbeth'in müziğiyle başladık. Jet Curzel'in bestesi, filmin müzikleri onun elinden çıkmış ee, ve e, filmin yönetmeni de Justin Curzel zaten. Başrollerde Michael Fassbender ve Marion Cotillard'ın. ...yer aldığı bu film haftanın iddialı yapımlarından birim. Haftanın vizyon filmlerinden birazdan daha detaylı bahsedeceğim size ama... ...öncelikle programımızın iletişim bilgilerini vermek istiyorum size. Açık Radyo'nun iletişim numarası 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Evet bu hafta e, iddialı bir vizyon var, birbirine ilginç filmler var ama onun yanı sıra... Hakikaten e, dolu dolu sinema günleri var İstanbul'da. E, birbirinden ilginç gösterimler, festivaller var. Ve yarın Hangi İnsan Hakları Festivali e, başlıyor. Onunla alakalı da programımızın ilerleyen dakikalarında konuklarımız olacak. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Evet e, haftanın yeni filmlerini tanıtmaya Macbeth ile başlamak istiyorum. E, Macbeth Shakespeare'in klasik metni bu sefer... E, Oldukça iddialı bir yorumla karşımızda. Macbeth'i tahmin edeceğiniz gibi Michael Fassbender canlandırıyor ve gerçekten çok başarılı olduğu yorumlarıyla da zaten karşılandı. Shakespeare'in en önemli eserlerinden biri ve dolayısıyla özellikle klasik. E, ...yorumlarını, uyarlamalarını sevenlere... ...bu hafta Macbeth'i tavsiye ediyoruz... ...sinemada. E, haftanın bir diğer iddialı yapımı ise... ...Aşk'a Özgürlük, Free Health... E, ...başrollerinde... ...Julianne Moore ve Ellen Page'in... ...yer aldığı bu filme yan rollerde... ...Michael Shannon ve Steve Carell eşlik ediyorlar. Bu sene'nin en çok konuşulan... ...filmlerinden biri bu da... ...yönetmen koltuğunda Peter Solet'i görüyoruz. Gerçek bir hikayeden... E, ...beyaz perdeye aktarılmış... Laurel Hester ve Stacey Andre'nin hem aşk hikayeleri... ...hem mücadele ve m, toplumsal aktivizm hikayeleri... ...eşitlik, adalet ve medeni haklar üzerine kurulu bir hikayeleri. Ee, Julian Moore'un canlandırdığı e, Laurel Hester karakteri... ...yirmi küsur senedir e, bir polis memuru olarak, komiser olarak... E, ...polis e, emniyet teşkilatına hizmet vermekte. Ama e, lezbiyen olduğu için... ...Amerika'da o dönemi itibariyle hukuki olarak, resmi olarak evlenemiyor... ...ama yasal partnerlik, eşlik anlaşması yapıyorlar eşiyle ki onu da Ellen Page canlandırıyor Stacey ile. Ancak bir gün çok talihsiz bir şey geliyor başlarına ve Laurel dördüncü aşamada akciğer kanseri teşhisiyle karşılaşıyor... Onun üzerine bir taraftan e, kanserle boğuşmak ve onun e, ağır tedavi süreciyle başa çıkmak zorunda kalıyor ama öbür taraftan da hani artık sonunun geldiğini biliyor. Geri dönüşü olmayan bir yolda öldüğü zaman arkasında kalacak haklarını, işine bırakabilmek istiyor da bütün polis teşkilatının üyeleri gibi. Çünkü artık hani emeklilik hakkı da kazanmış olduğu için ancak maalesef kanunlara göre heteroseksüel bir çiftseniz öldüğünüzde Ee, maaşınız eşinize kalabiliyor karınıza ya da kocanıza ama aynı cinsiyetten bir eşiniz varsa e, bu hakkınızı bırakamazsınız gibi bir durum söz konusu. Bunun üzerine e, hem e, Laurel'ın e, yıllardır beraber çalıştığı komiser arkadaşı e, bir polis memurunun desteği ama aynı zamanda aktivist bir avukatın da desteğiyle e, bu e, Karşılarındaki engellemeye karşı bir mücadele başlıyor ee, ve sonuçta toplumsal bir hareketle e, sahip oldukları hakkı elde etmek için mücadele veren bu iki kadının hikayesi aşka özgürlük, free health bu hafta itibariyle o da vizyonda. Ee, haftanın bir diğer idealı yapımı life Life adıyla bizde de gösterime giriyor çünkü Life aynı zamanda e, bir dönem dünyanın en çok tanınan e, Amerika'nın ve dünyanın en çok tanınmış e, dergisine e, adını alan bir film. Yönetmen koltuğunda Anton Corbijn'i görüyoruz. E, özellikle e, çekmiş olduğu biyopik filmlerle e, biyografik e, filmlerle de kendini e, meşhur etmiş fotoğrafçılıktan gelen e, bir yönetmen Hollandalı. E, bu sefer ise e, yine bir gerçek hikaye, gerçek karakterleri ele alıyor. E, başrollerinde Robert Pattinson, Dane Dihon, Joel Edgerton, Alessandro Mastronardi gibi isimler yer alıyor. 1955 yılındayız bir dönem filmi. Life e, dergisi, bir magnum fotoğrafçısı olan Dennis Stock'un e, Life dergisi için e, yeni ünlenmeye başlayan bir oyuncunun fotoğraflarını çekmesi için görevlendiriyor. Bu oyuncu ise bugün artık ikonik bir figür olan James Dean'den başkası değil. Ama o gün James Dean e, aslında çok yeni, taze, yeni yeni palazlanmaya başlanmış bir isim ve de e, görüntüsü, şekli, pozları e, ve genel duruşu itibarıyla aslında pek de o dönemin normlarına henüz e, uyan bir tip de değil. Yani Life'ın sayfalarında yer bulup bulamayacağı şüpheli. Ama yıllar sonra zaten göreceğiz ki kendisi bütün bu normları değiştiren ve kural koyucu olacak bir isim olacak. Filmde daha ziyade fotoğrafçı Dennis Stock ve James Dean'in ...tanışmaları ve sonrasında gelişen arkadaşlıkları, dostlukları üzerine odaklanıyor Corbyn ve filmin hikayesi. Özellikle bu tarzda biyografik filmleri sevenlerin büyük keyif alacaklarını düşünüyorum. Corbyn son derece sofistike görüntü yönetimi ve ele aldığı karakterleri olan empatik yaklaşımıyla da dikkat çeken bir yönetmen. Life bu hafta itibariyle... Vizyonda. Bu hafta iki tane de yerli yapım var. Biri dolanma. Tunç Davut'un yönettiği bu filmde başrollerde Muhammed Uzuner, Defne Halman, Baran Şükrü Babacan ve Murat Kılıç yer alıyorlar. E, bu filmde Batı Karadeniz'in bir köyünde geçiyor. E, i̇ki kardeş var. Mevsimlik orman işçisi olarak çalışıyorlar. Ve bir tarafta da beklenmedik bir şekilde onların hayatına giren bir kadının öyküsü. Bir taraftan kaçak odun keserek dış dünyadan oldukça yalıtılmış bir biçimde ailelerinden kalan bir evde hayatlarını zorlukla sürdürüyorlar. Öbür taraftan da bu beklenmedik bir biçimde hayatlarına giren kadının varlığı aralarındaki dengeyi de birazcık bozuyor. Bir tanesi onun gelişini daha rahatlatıcı bulurken öbürü için bu rahatsız edici bir varlığa dönüşebiliyor. Hem kendileri arasındaki ilişki hem doğayla olan ilişkilerini E, sorgulayan bir film dolanma e, üçlü e, az karakter üzerine dayanan e, daha ciddi insan ve doğa arasındaki ilişkiyi de sorgulayan bir hikaye bu hafta itibariyle vizyonda haftanın diğer yerli yapımı ise senenin en çok beklenen ana akım popüler popülist filmlerinden biri Düğün Dernek 2 Sünnet Düğün Dernek malum bildiğiniz gibi Recep İvedi'nin e, popüler sinemanın e, gişedeki e, ne diyelim e, kralının tahtını zorlayan bir yapım olarak dikkat çekmiştim. Şimdi devam filmiyle karşımızdalar. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in e, ikilinin özellikle e, yarattığı Ee, bu seride bu sefer yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Başrollerde Kural ve Cemcire Cire, Asim Öztekin'e devrim Yakut'la eşlik ediyorlar. Yine ilk filmden devam eden karakterler bunlar. Ee, böyle bir Sivas yöresi e, şeyiydi bu bildiğiniz gibi komedisiydi. Böyle bölgesel yerel komedilerden biri. Burada da bu sefer e, bir sünnet e, hikayesi etrafında dönüyor. Benzer türde espriler, e, düğün dernek sevenler gideceklerdir. E, bizse hani gişesi bakalım bu sene hani birinci sıraya oturacak mı, kimlerle yarışacak ona bakacağız. Düğün dernek iki sünnet de bu hafta itibariyle vizyonda. E, şimdi e, bu hafta e, aynı zamanda e, filmler arasında pek çoğu e, dediğim gibi... E, Müzikleriyle de iddialılar. Matbette, e, Jet Curzel'ın müzikleri, orijinal müzikleri dikkat çekti. Ama öbür tarafta Free Health için de e, müzikleri dikkat çekiyordu. Orada Miley Cyrus e, özellikle e, bir fil, e, şarkı yaparak e, dikkat çekti. Onu dinleyeceğiz şimdi. Hands of Love.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 Ali Sarıs'tan dinledik. Ee, dinlediğimiz parça Hands of Love'dı bu hafta yeni vizyona giren filmlerden biri e, Aşka Özgürlük Free Health bu hafta itibariyle vizyonda o da haftanın iddialı yapımlarından. Evet, e, vizyon dışında e, yarın başlayacak bir etkinlik var. E, 7. İnsan Hakları e, 7. Hangi İnsan Hakları Film Festivali e, 5-9 Aralık e, tarihleri arasında gerçekleşecek. Ve e, şu anda stüdyoda canlı yayında konuklarımız var konuşmak için e, sanat yönetmenleri arasında bulunan Emel Çelebi bizimle birlikte ve Ceren Can Demir hoş geldiniz hoş bulduk e, 7 seneyi devirdik öncelikle evet. çok tebrik hep ediyorum birlikte. Hep, beraber. hep birlikte e, hakikaten başlarken önce dokümantasyon içinde bir bölümdü Hı -hı. E, hangi insan hakları sonra O kadar büyüdü ki kabına sığamadı ve benim ayrıca var olmam gerekiyor deyip gittikçe büyüyüp genişleyerek bu sene yedinci senesine ulaştı. Yine çok dop dolu evet. e, birbirinden farklı filmler, seçkiler, gösteriler, etkinlikler ve konserlerle e, bu sene e, ve sadece İstanbul'da da değil Evet. hemen e, detayları konuşmaya başlayalım o zaman. Evet. Festivalin hemen arkasından senin de belirttiğin gibi e, Diyarbakır, Ankara ve Çanakkale'ye de etkinliklerimiz hem film gösterimleri hem çocuk atölyeleri de olacak. Bu sene hemen buradan duyurmuş Devam olalım. Devam edecek. Çünkü diğer evet. şehirlerden de soran dinleyicilerimiz oluyor bazen. E, İstanbul dışında üç yere daha gidiyor bu sene. Bu sene ana tema yine e, mülteciler. mülteciler. Evet e, yani hepsinde bildiğiniz gibi gündem çok yakıcı. <gülüyor> hangi birine el uzatacağımızı bilemedik ama sonuçta ben şuna inanıyorum ki festivaller, film festivalleri de artık insanların bir araya geleceği ve dayanışacağı, seslerini duyuracağı yerler olmaya başladı. Yani epeydir böyle ve gündem ne kadar zorlaşırsa bizi sıkıştırırsa bu da devam etmeye devam ediyor ve şöyle içimizde bir umutla, bir yaşama sevinciyle Devam ediyor ve e, bu yaşama sevincini de diğer insanlara ne kadar aktarabilirsek e, biz memnun oluyoruz. Çünkü her şeye rağmen hayat devam ediyor ve koşulların zorlaştığı her yerde. Demin senle konuşuyorduk Bosna'dan bahsettin eski günlerde. Bosna'dan işte şimdi Suriye'ye kadar ve e, devam ediyor bu. E, dün Ceren'le birlikte bir röportajdaydık. E, şimdi o da bahseder. Bu e, bir e, koro var. E, İstanbul <gülüyor> mozaik. Kursu. Evet, evet. Evet, birazdan onlardan da dinleyeceğiz zaten evet. ee, bir bölüm e, onların çalışmalarından evet. da. Bizde de bir konser verecekler, mültecilerin sesi. E, 7 Aralık e, saat 8'de hemen buradan e, duyurayım. Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde e, koro şefi ve kurucusu Mayıs ile görüştük. E, hepimize o umut açıldı e, bu günlerde. Öyle değil Belki Ceren biraz bahsetmek isteyecektir. Mayıs'ın tabii enteresan bir hikayesi var. Suriye'den e, göçtükten sonra hem bankacılık eğitimi almış hem müzik eğitimi almış. Buraya geldiğinde de e, biraz hayatını oturttuktan sonra bir koro kurmuş Ve bu koroyu aile gibi gördüklerini söylüyorlar. Hı hı. Bir aynı zamanda destek grubu olduğunu, birbirleriyle dayanıştıklarını ve böyle var olduklarını. Ve Sur Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin işte e, sokaktaki dilenciden ya da ...insanların bir arada durmaktan... ...kaçındığı kişiler olmaktan çok... ...birar yüz oldukları, üretim yaptıkları... Hı -hı. ...ve e, var olduklarını... ...göstermek istiyorlar. E, evet, çünkü hani... ...bir taraftan da en çok eleştirdiğimiz şeylerden biri... ...mültecilerin sadece kazalarla... ...ve trajik ölümlerle gündeme evet. gelmesi... Evet. ...ve de sadece... hani ...bu tarz imgelerin insanları... harekete geçireceği, bir şeyler yapmaya... ...zorlayacağı gibi... ...de bence bir yanlış izlenim var. Yani biz kendimize... Hakkında niye bu kadar e, düşük e, fikirlere sahibiz bilmiyorum. Yani biz sadece başkalarının e, acılarından mı beslenerek harekete geçip Hı, iyilik yapacak şey kadar e, kötü insanlarız demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmamalıyız en azından. <gülüyor> e, bence e, Hangi insan Hakları Film Festivali birazcık burada anlattığı, ele aldığı filmlerle, Hı -hı. bize gösterdiği, göstereceği hikayelerle de e, o açıdan e, düşünmeyem. Belki evet. yeni fikirler üretmeye hem bireysel hem toplumsal açıda harekete geçişmek açısından daha başka bakış açıları geliştirmemize de yardımcı olabilir evet. diye e, filmler düşünüyorum. Filmler de bunu gösteriyor zaten. Hı. Mesela Suriye'den işte seçtiğimiz filmler, Ev mesela Home. Burada Suriyeli gençlerin evlerde toplanıp kendi aralarında tiyatro yaptıklarını görüyoruz. Aynı zamanda Suriyeli kadınlar filminde de bunu görmemiz mümkün. Hı. Ee, yani ben de diyorum ki enerjiyi yükseltelim. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle de bu akşamki dayanışma konserimize hepinizi davet etmek istiyorum. Herkesi davet etmek istiyorum. Ee, yine Kongo'lu e, müzisyen e, Enzo Ikah'ın e, vereceği bir dayanışma konseri olacak. Mülteciler için de bir bağış e, kutumuz olacak bu konserde. Evet, mekanda bu akşam saat sekizde. E, kendisi de bir mülteci olan evet, e, evet. müzisyen Enzo Ika. E, ben burada hani hakikaten e, size de teşekkür etmek istiyorum. Sizin vesilenizle ben de keşfetmiş oldum. Bu e, aramızda yaşayan aslında ve bizim aramızda üreten ki aslında daha önce duymuşum birkaç parçasını. E, filmi Ama, de var. Geçen sene de göstermiştik. Lafını kesmedim umarım. E, e, neydi adı? Mülteci İşte buradayım diye. Bu sefer bir kez daha gösteriyoruz. Bu sefer onu kaçırmayacağım. Tamam. <gülüyor> Çünkü gerçekten çok etkilendim çok yetenekli bir müzisyen e, yaptı hem parçalar e, hem e, performansı e, bir de hakikaten mültecilik durumu üzerine e, göçme durumu üzerine bu e, sürekli dönüşüm ve hareketliliğin var olduğu dünya üzerine sözler yazıyor sözleri de çok etkileyici hatta hemen bir parça dinleyelim üzerine tamam, konuşmaya tamam. devam edelim no homo seslendiriyor şimdi Enzo Ica. I thought I had an original country, a place to call home. I thought I was like a world, could be free to touch my land. Step on what could belong to me. Never know myself until they told me no home for me, no for us, no home for me, no for us, no No for me, no for us We know there is war in that place We know there is genocide in that area And for about war situation And for about killings But then, who are you? What is proving? your saying? E és tu. Não forme, não coras, não. Forme, não coras, não. Forme, não coras, não. Forme, não coras, não. Forme, não coras. No, for no, for no, for for nada que lhe bote, nada que ainda com. Nous voulons pouvoir manger du pain et non des mots en flanc. Mon amour est plus fort que ta haine. Même si tu me condamnes, l'histoire m'absoudra. Amen I cekongo. Enzo İlka'dan dinledik No Home 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındayız canlı yayında 7. Hangi İnsan Hakları Film Festivali'ni konuşuyoruz konuklarımızla ve bu akşam Enzo İlka'nın konseriyle açılıyordu mekanda mülteciler yararına yapılan bir açılış konseri hemen onu da buradan tekrar hatırlatmış olalım evet. mültecilerden bahsetmişken ben hemen dikkatimizi çeken iki filmden söz etmek istiyorum Ee, bu zorunlu göç sonucu e, yani e, ülkelerinden farklı bir yere göçmekte ...zorunda kalan ama... E, ...tabii yani e, bir şekilde... ...başka bir ülkeye ulaşsa bile... E, ...orada e, bakalım nasıl insanlar... E, ...şey olacak, oraya alışacak... ...hani dil bile başlı başına bir sorun oluyor... ...kültür, dil, e, yaşama koşulları... ...her şey... E, ...bunları anlatan iki film var... ...biri Ben Dublin... ...diğeri de İranlı küçük bir kız üstünden bize... ...tüm bunları anlatan ve yaşadığı dil dille başlayan... E, ...yuvaya başlayan bir... E, ...kız üstünden anlatan Sessiz... ...bunları da tavsiye etmek istiyorum dinleyicilerimize e, aynı zamanda mültecilerle ilgili olan mülteciler ve dayanışma olan hakları e, konulu panelde 6 Aralık e, saat 16'da saat e, Galata'da e, burada da biz ne yani e, Türkiye'de 2 milyonu aşkın mülteciyi var. Ee, yani dertlerinden biz bakalım ne kadar haberdarız, e, neler yapabiliriz, e, bir dayanışma içine girebilir miyiz? Yani bütün bunlar için bunlar oturulup konuşulacağı da bir fırsat olacak bu paneller. Evet, e, hem sivil e, toplum örgütleri açısından hem de bireysel olarak ilgilenenler için de e, ilginç bir buluşma bu, zemini oluşturuyor. Fırsatlar bence de. Aynen öyle. E, pek çok hani yani film gösterilerinin yanı sıra hani 40 civarı film gösteriliyor zaten hı. son derece zengin bir seçki var ama onun yanı sıra çok sayıda etkinlik de var. Üç tane ana mekanınız var İstanbul'da Saltbey Yolu, Aynalı Geçit yine ve Salt Galata. Etkinliklerin büyük bir çoğunluğu Salt Galata'da bu sene görebildiğim kadarıyla. Ee, hı hı. Hemen yarın olacak iki etkinlik var mesela. Onları hemen taze taze duyurmak istiyorum. Evet. ırkçılık ve insan merkezli var. Bu hayvan hakları. Temelinde e, yapılacak bir söyleşi. Bir de Fatih Pınar'la birlikte video röportaj üzerine diye bu Fatih Pınar'ın çektiği dört kısa film gösterip söyleşilecek. Bu filmlerde Ankara katliamının hemen ardından e, görünt aldığı görüntüler var. E, Sur'daki abluka sonrası görüntüler var. Ankara katliamında yitirdiğimiz e, bir arkadaşımızın cenazesinde çekilmiş görüntüler var ve e, yanılmıyorsam. Gizre 1 bir Kasım seçimleri ile ilgili bir kısa film var. Bu film gösterip söyleşi üzerine hı hı. olacak ve hani video röportajın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili. Son dönemde özellikle e, vatandaş gazeteciliği evet. e, son derece gelişen ve e, ilginin de arttığı bir konu özellikle gençler arasında sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber Fatih Pınar bu konuda gerçekten hı hı. çok yetkin işler e, çıkartıyor. Sosyal medyada belki farkında olmadan izlemiş olduğunuz paylaşmış olduğunuz pek çok e, çalışmanın e, aslında yaratıcısı. Dolayısıyla hani bu konuda e, hem kendini geliştirmek isteyen ve daha çok şey öğrenmek isteyenler için bulunmaz bir Evet, ana esinlikle. akım medyada göremediğimiz Hı -hı. şeylerden fark, bir farklılık yaratıyor. Ve bu da etik yaratıyor. bir biçimde evet. nasıl yapılması gerektiği konusunda çok önemli. Zaten? Evet foto röportajlar. Aynen o şekilde. O da yarın saat 19'da Salt Galata'da yine. Ee, onun dışında zaten e, yarın başlıyor program pazar, pazar tesis, salı, çarşamba dolu dolu yoğun devam ediyor. Program Detaylı program için e, web sitesinden... Web sitemizden evet. bulabilirler, indirebilirler. İşte... Etkinlikler ücretsiz zaten. Zaten etkinlikler <gülüyor> ücretsiz. Siz e, filmler için e, yine çok cüzi bir bilet ücretiniz yine bu sene. Yok. Onlar yok, da filmler yok? Filmler de ücretsiz. Filmler de ücretsiz. Filmler evet. e, O zaman yani... E, buyurun sen, gelin. Buyurun gelin, gelin yani. Kaçırmak <gülüyor> <gülüyor> için hiçbir sebep yok. Kaçırmak için hiçbir sebep yok. Hiçbir evet. sebep yok. İzlenecek birbirinden ilginç filmler var e, derken e, bir konser daha var aslında. E, evet. O konserde e, pazartesi. Ee, akşamı konuştuğumuz bu Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde Fatih'te gerçekleşecek olan İstanbul Mozaik Oriental e, Korosu'nun e, çok ilginç bir ekip biraz önce bahsetmiş evet. olduğunuz evet. E, Suriyelilerin ön ayak olmasıyla kurulmuş olan ama evet, anladığım Türkiye'de kadarıyla... Türkiye'de yaşayan tüm mülteciler, <Gülüyor> Danimarkalılar da vardı dün provada. Erasmus öğrencileri Erasmus genç öğrencileri, öğrencileri var ve Akabella bir konser. Ee, olacak çok ilginç hem birazcık e, onların soundunu size tanıtmak e, hem de birazcık kendi ağızlarından da dinlemeniz Hı -hı. için şimdi küçük bir klip dinleteceğiz size ha, onların provalarından. <gülüyor> To all the world. War separated us but music only us We started our first choir rehearsal with people from Turkey, Germany, USA, Sweden, Algeria, Niger, and Syria. Being in Istanbul really helps, it has the perfect mixture between East and West. Tack så är Evet İstanbul Mozaik Oriental Korosu'nun e, provalarından ve kendilerini tanıtmalarından bir bölüm dinledik. Ama başında ufak bir teknik aksaklık oldu. Bir sonraki parçamızın girişiyle karıştım. Olsun biz 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında devam ediyoruz. 7. Hangi İnsan Hakları Film Festivali'ni konuşmaya. E, pazar akşamı e, ko şeyleri, konserleri olacak. E, pazar testi. E, pardon. Pardon. <gülüyor> Pazartesi akşamı e, saat 20'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Fatih'te. E, oradan o zaman şeye geçelim. Joslin Saab'ınla buluşma bir zamanlar Beyrut gösterimi. O pazar. Evet o pazar günü. <gülüyor> Hı -hı, Çok zaten. ilginç nostaljik bir film. Yani biz seyrederken e, demin de konuşuyorduk eski Yeşilçam filmlerini sanki Hı -hı. onlardan böyle kesitler görürmüş gibi olduk. E, filmde iki tane genç kız hem sinema meraklısı hem kendi e, gerçeklerini arıyorlar. Aynı zamanda e, yani Beyrut'ta eski yani filmler filmleri devamlı görüyorlar ve izliyorlar. E, bu Beyrut'ta eski görüntülerinin nostaljik görün görüntüler, yani yıkım öncesi savaş öncesi görüntülerini şahit oluyoruz. Yani işte birazcık da şeyin savaşın, yıkımın bıraktığı izlerin, i̇zlerin belki de evet. en çok kendini ifşa ettiği yerlerden biri Kesinlikle. Beyrut. Hı hı. Bir karşılaştırma yapma imkanı oluyor. Onun dışında. Bir de bir de Aynı akşam saat 19'da, 19'da Hacı Dokman Birlik Anısı'na evet. Bark filmi gösterilecek ve akabinde bir kısa bir söyleşi olacak. Ee, bunun ardından da hani şeye bağlamak istiyorum Diyarbakır'daki gösterimlerin de Tahir Elçi Anısı'na evet. adandığını da ekleyeyim buradan. Evet e, yani bir şekilde kültür sanat adına ve insan hakları evet. adına da e, hala bir şeylerin yapılıyor olması... Tahir Ece adına da yapılıyor olması önemli tabii çok anlamlı. Bugün Diyarbakır'da her şeye rağmen hayatın devam ediyor olması da gerekiyor bir taraftan. Öbür taraftan bir şey de var zannediyorum iklimle alakalı bir bölüm de var. Evet bu iklim konferanslarını takiben biz de New York'tan İstanbul'a oradan Paris'e iklim için neler yapabiliriz neler konuşabiliriz üzerinde duracağız. Bir de Soma Faciası'nın ardından diye bir hı hı. panelimiz, forumumuz olacak. Çünkü hala madenler çalıştırılmaya devam ediliyor. Güvencesiz ve kontrolsüz bir biçimde. Her an aynı felaketi tekrar karşılaşmamız çok mümkün. Bunları da ne kadar çok konuşur, ne kadar çok gündeme getirirsek... Hı hı. ...o kadar çok da birbirimize destek olabiliriz. evet. Ee, hayvan haklarıyla ilgili de çok beğendiğim bir film var, onu da söylemek hmm. istedim. Çarkımızın içindeki hayaletler diye. Yani köleleştirdiğimiz hayvanların, ötekileştirdiğimiz hayvanların e, bir e, yani bir farkındalık kazanan hayatlarına yönelik. işte onları nasıl ka kafeslere kapatıyoruz, sonra nasıl... Hani bir deyim vardır, etinden, sütünden, kürkünden, her şeyinden artık bu kadar faydalanıyoruz, can... E, ona ilişkin bir film. Ve yani bütün filmler e, farkındalığımızı arttırmaya yönelik ve kendimizi e, bunca zamandır e, yaşadığımız hayatı sorgulamamıza bize yöneltecek e, hı hı. filmler. Ve her filmden, her belgeselden e, ve bu panellerden, her panelden çıktıkça mutlaka değişeceğiz. Yeni bir şeyler öğreneceğiz. Bu da çok güzel. Hı hı. E, alt başlıklardan biri direniş öyküleri. Evet. E, biri de yüzleşme. Aslında Hı -hı. bu iki başlık zaman zaman e, iç içe geçiyor. Içe geçiyor. <gülüyor> bu senenin benim merak ettiğim belgesellerinden birini de programda görüyorum aslında. Henüz Hı -hı. izleme şansım olmadı. Ali değil, Ari komutanım. Evet. evet. E, o da Deniz e, Özden'in e, belgeseli. E, Türkiye'de e, hem e, ötekileştirme meselesinin ötekileştirme değilce, evet. e, Hı -hı. askerlikte nasıl evet. devam ettiği üzerine son derece çarpıcı bir yapım. Çok doğru, çok doğru. Ee, bir de tabii kadın hakları. E, hı hı. alt e, başlığı, başlığı var. O da artık olmazsa olmaz başlıklardan biri. Geleneksel Geleneksel. Evet. Ee, direniş öykülerinde aynı zamanda e, susuz dağ Şengal adlı hı hı. Bir film var. Şengal katliamında oradaki insanlarla yapılan direkt röportajlar e, neler yaşamışlar, nasıl şimdiye kadar neler çekmişler, hı hı. nasıl hayatta kalabilmişler çok çarpıcı. E, gerçekleri sunuyor bize e, aynı zamanda Mısır'dan dalgalar e, ve Mısır'dan e, dalgalar dedik İran'dan e, hayır uh -huh. diyenler adlı bir film yani e, İran devriminin arka perdesi neler oldu e, çok e, cesur bir film uh -huh. e, tavsiye ederim e, izleyicilerimize ve şu üçlerden e, evet, animasyondan evet. bahsedelim evet. istiyorum Köleler Saklı ve Şaraf isimli Hı -hı. İsveç yapımı üç kısa anime film var Hı -hı. Ee, anime dediğime bakmayın konuları bayağı var hatta bir tanesini bu akşamki açılışta göstereceğiz Hı -hı. kısa bir gösterimimiz olacak ee, gerçek kişilerle yapılan Hı -hı. röportajlar üzerine anime görüntüler konmuş canlandırma çünkü çocuklar hani konunun çekersin? öznesi Hı -hı. Hem de, deşifre etmemek için çünkü bir kısma hala kaçak yaşıyor. Ama çocukların izlememesi gereken filmler. Kesinlikle. Evet. Evet. Kesinlikle çok ağır konular yaşadıkları o ufacık yaşlarında. Bir de Toto ve Kız Kardeşleri var. Romanya'dan bir film. <gülüyor> o da roman bir ailenin uyuşturucu müptelası olan işte anneden babadan ve çocukların buradan e, kurtulma mücadelesi. Bayağı da kalabalık bir aile. Ama mutlu son. <gülüyor> Hadi öyle değil. <gülüyor> Mutlu sonlara ihtiyacımız var. var kesinlikle. Ee, diyelim. Ee, filmlerin bir kısmının yönetmenleri galiba burada olacak ya da ekipten birileri değil evet. mi soru evet. cevaplarda? Evet. E, Joyce'in Saab e, burada olacak. Tanrı Pazar Günleri Çalışmıyor filminin yönetmeni burada olacak. Ev filminin yönetmeni burada. DENG Dengbeş e, Kadınlar Cizre ve anlatıyor filminin e, yapımcıları burada olacak. Soluk filminin ölü ve diri, güvercin yuvası filmlerinin evet yönetmenleri evet. burada olacak. Aslında şöyle bir kolaylıktan da bahsedeyim. Evet. Programda yanında yıldız olan filmlerin isimleri yazıyor. Yanında yıldız olan filmler söyleşi var demektir. Yönetmeni burada. Ya yani Öyle de takip edebiliriz. O zaman şöyle bir hızlı bakıyorum bayağı çoğu filmde var derim. Hani <gülüyor> çoğunda bir söyleşi evet. olacak. E, o da çok hoş. Çünkü bir taraftan konularına ve yapılan filmlere bakınca e, hani bunların yapılma süreçleri de başlı başına ayrı Son. bir film olabilir. Evet. E, çok hem çok zor konular, hem bunların yapılma koşulları Ee, o zaman kısa bir müzik arası verip ondan hmm. sonra birazcık da belgesel yapma belgeseller, belgesel festivali yapma zorlukları üzerine de birazcık konuşabiliriz belki <gülüyor> o zaman Justin Saab'ın bir zamanlar Beyrut'unu da hani izleme fırsatı verecek bize Beyrut deyince tabii bir Feyruz e, hmm. parçasıyla devam edelim diyorum e, Orta Doğu'nun divası Feyruz'un e, klasik parçalarından biri Bektu Besmak Ya Habibi adını yazarım sevgili حبيبي على الحور لا تي اسمي يا حبيبي على رمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي على الحور لا تي اسمي يا حبيبي على رمل الطريق بكرة وجهت الدنيا على أسفل مجرىها. بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيناحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيناحة بحكي عنك يا حبيبي بحكي عني يا حبيبي لنبذعت المي، بحكي عنك يا حبيبي لآهال الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبذعت المي، ولما بدور السهر تحت أنادي المساء. بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنت ساق بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنت ساق بكتابي زرعة تعلم خدي هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدي وهديتني وردي فرجيت لصحابي خبيت بكتابي زرعة تعلم خدي هديتك مظهري لكن تداريها ولتعتني فيها تضعت الهدي وهديتني وردي فرجيت لأصحابي خبيت بكتاب زرعت تعلم خدي هديتك مظهري لكن تداريها Hulletatni via datledi. Hulletillie, vi tämt, vi mata rifidens. Men så länge <serves> dinledik. Bektup Esmak Ya Habibi adını yazarım. Sevgili Jocelyn <Gülüyor> Saab'la buluşma 6 Aralık pazar günü saat 15'te bir zamanlar Beyrut filminin hemen sonrasında akabinde bir söyleşi gerçekleşecek. Kendisiyle de 7. Hangi İnsan Hakları Film Festivali'ni konuşmaya devam ediyoruz. Ee, ama bir taraftan da tabii e, 7.sini devirdik diyoruz. <Gülüyor> bir taraftan dokumenteriz devam ediyor ama Türkiye'de belgesel yapımı da gösterimi de e, nin önündeki engeller de bir taraftan evet. artmaya devam ediyor gibi. Evet. E, siz bu sene bu şey bu eser tescil sorunu nasıl oldu? Hala o konuyla alakalı çözülemedik. Çok şey var. E, önümüzde sorunlar devam ediyor. Birazcık da ondan bahsedelim. Evet yani bildiğiniz gibi bu da bir kriz yarattı. Yani İstanbul Festivali'nden bu yana. E, pek çok festival e, bu belgeyi istiyor. Ama biz zaten belgeselciler olarak bu belgeyi biz e... ...başka festivallere vermeyi... ...protesto ediyoruz, vermiyoruz... ...yani kendi filmimizin sorun ...şu ki dinleyicilerimiz için kısaca özetleyeyim... Ee, ...yani Antalya... ...öncelikle Antalya Portakal Film Festivali'nde... ...geçen sene başlayan... ...oradan İstanbul Film Festivali'nde devam eden... Yayın. ...aslında festivallerde... ...yabancı filmlerden istenmeyen... ...ama yerli filmlerden istenen... ...bir eser tescil belgesi var... Evet. Ee, ...ve bu özellikle... E, ...belgeselcileri... E, ...zorlar duruma geldi... Ve sonuç itibariyle evet. e, Antalya Film Festivali belgesel yarışmasını iptal ettim hı hı, kaldırdım hı. Evet. Sonuçta biz de belgeselciler olarak e, filmimizi gösterecek mecra bulamıyoruz hani Zaten bunlar çok ufak bütçelerle yapılan filmler Ee, ve Türkiye'de bir sektör zaten yoktu. Bir belgesel sektörü var denilemez. Çünkü herkes kendi hem prodüktör oluyor. Yani hem parasını, bütçesini buluyorsun hem araştırmasını yapıyorsun. Ee, çekimini de hadi bakalım sen yapıyorsun. Kurguyu da yaparsan. Yani çok ufak e ekiplerle gerçekleştirilen e bir da dağıtımcı olmayan, yapımcı olmayan e büyük bir destek alamadığımız e filmler yani zaten bir mecra öyle diyeyim. E şimdi bir de e Bu, bu tip e, yani üretimi de sansürleyen hani belgeselcinin iyice elini kolunu bağlayan e, uygulamalar da olunca e, tabii iyice zorlaştıran e, bir durum oldu fakat her şeye rağmen işte gördüğünüz gibi filmler de yapılmaya devam ediyor hı hı. festivaller de <gülüyor> bir kısmı diyelim devam ediyor Aslı kamuoyuna belli bir noktaya kadar yansıyan e, bir protesto da oldu Antalya Film Festivalinden önce e, yine belgeselcilerin başını çektiği bir ekip evet. bir imza kampanyası başlattı ve oldukça geniş bir katılımla da Antalya Film Festivali'nin hani protesto ediyoruz bu kararları geri alınıncaya kadar ve gerçekten belgeselcilerin de e, kurmaca, kurmaca e, sinemacılarla benzer koşullarda daha önce var olan koşullarla yarışacakları e, sistem tekrar geri gelene ge kadar filmlerimize vermiyoruz, vermiyoruz dedik. Diye ve hani pek çok çevreden de hani destekçiler imza verdiler ve hem filmlerimizi vermeyeceğiz hem de festivale katılmayacağız şeklinde bir duyuru oldu Ee, pek ana akım medyada görmek mümkün olmuyor maalesef evet, evet. E, bu tarz şeyleri e, ve Antalya Film Festivali de buna karşılık hani ama olsun biz bu halimizle belgesele daha çok destek oluyoruz gibi böyle bir e, halkla ilişkiler manevrası yaparak yarışmayı kaldırdık ama e, belgesel bölümüne aldığımız bütün filmlere o parayı eşit miktarda dağıtacağız Hı -hı. gibi bir e, söylemle geri geldi e, ama e, yani Birazcık şey yapıyor, bu yani insanı çok huzursuz eden bir tarafı var bütün bu yapılanların. E, çünkü hani bir diyalogdan ziyade sanki bir e, diyalog kapalılık gibi gözüküyor dışarıdan. Evet, e, ben her şeye rağmen tüm bu günlerin geçeceğine inanıyorum. Çünkü e, özgürlüklerine kadar bastırırsanız, insanların sesini ne kadar kısmaya çalışırsanız, e, o, o güçte, o orantıda onlar e, var olmayı sürdüreceklerdir, yeşil otlar gibi. Her yerden bitmeye devam edeceklerdir diyorum. Bütün kalbimle inanarak. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bugün e, Sinefil'de konuklarımız 7. Hangi İnsan Hakları Film Festivali'nden Emel Çelebi ve Ceren Can Candemir'dim. Programın detaylarını konuştuk, etkinlikleri konuştuk, filmleri konuştuk. Beşinden dokuzuna kadar devam edecek. Ee, İstanbul'dan sonra da Ankara, İzmir ve Çanakkale. Diyarbakır. Diyarbakır. Diyarbakır. İzmir yok maalesef. Pardon, bir dakika seniye diyelim. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Diyarbakır. A. Bir dakika seni. Gidecek. Ee, web sitesi üzerinden detaylı programa hangi ilde ne zaman hangi gösterimlerin olacağına ulaşabiliyorsunuz. Evet. Ee, programımızı o zaman yine Orta Doğu'dan bir sesle kapatalım. Orta Doğu'nun bir başka e, divası Ümüt Gülsüm'den bir müzikle kapatalım Ala Balad El Mahbubu dinleyeceğiz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burak.